İyi pazarlar değerli izleyenler insan insana sohbetimize hoş geldiniz bugün Polat Doğru'yla birlikte yine Polat'ın seçmiş olduğu bir kavram alanında, yaşamın belirli bir yönünde sohbet oluşturacağız. Polat'cığım merhaba. Merhabalar hocam. Evet, bugün hangi konuda sohbet oluşturacağız? Hocam ben bugün çok konuşulan konulardan bir tanesini konuşalım diye istiyorum. Bizim programda bugüne kadar pek konuşmadığımız bir konu. Aslında öyle ya da böyle bir tarafından değindiğimiz ama hadi bunu konuşalım diye konuştuğumuz konulardan bir tanesi değil. Yani. E, fakat hem kurumlar arası ilişkilerde, hem insanlar arası ilişkilerde, hem de yaşamın tümünde çok konuşulan konulardan bir tanesi saygıdan bahsedeceğiz. Saygı. Saygı konusundan ve ben saygı konusunu düşündüğüm zaman en yoğun anlamda şikayet olan konulardan bir tanesi bu. İnsanlar çevrelerindeki diğer insanların saygısız olduklarından hmm. müthiş şikayetçiler. Ve sanki saygı yaşamın her alanında olmalıymış, her yere girmeliymiş ve her yerde yaşanmalıymış gibi de bir ön kabul var. Böyle tanımlanmış bir ideal dünya var. Ee, siz bu fikre katılıyor musunuz? Yani saygı mutlaka olmalı mı yaşamın her alanında? Saygı hakikaten ilişkilerin sağlıklı ve uzun hmm. ömürlü olması beklentisi varsa hmm. olmalı. Hmm. Vazgeçilmez bir şey. Ama onun oluşmasının koşulları var. O koşullar hazırlanmadan saygı bir insan beklediği için olmaz. Ee, onun için yani senin beklentin ailede saygı olmalı. Evet. Ya var böyle beyhli laflar hocam. Sadece ailede değil. Ailede saygı olmalı, insanlar arası ilişkide saygı olmalı, şöyle olmalı, böyle olmalı diye ama yani ben bunu söyleyen insanların da başkalarına saygı duyma konusunda çok da böyle ele açık olduklarından da emin değilim. Saygı bekleyenin... Saygı gösterdiği ilgili bir bilinci var mı yok mu konusu var. Bu özellikle hı hı. yaşlılarla genç nesil arasındaki evet. ilişkide, karı koca ilişkisinde hı hı. işte kadından saygı bekliyor. Ama adamın kendisi baktığınız zaman davranışlarına hı hı. kesinlikle saygısız. Ee, çocuktan saygı bekliyor. Hı hı. Fakat çocuğa karşı herhangi bir saygısı yok. Ondan dolayı bu böyle mır mır mır mır eden, anlamsız bir söyleşinin ötesine geçmiyor. Bir Hastalığın belirtisi gibi kabul ediyorsun. Üzerinde dahi düşürmek istemiyorum. Ve öyle bir söylem haline gelmiş ki ben artık sağırlaştım. Anladım. yani Diyemek istemiyorum yani üzerine. Sürekli duyduğunuz zaman böyle bir sağırlaşma noktasına da geliyor. Bu herhalde sadece sizin için geçerli değil. Biz de aynı sağırlaşmayı yaşıyoruz diye düşünüyorum. Evet. Peki... Normal şartlarda insanın ne gibi bir saygı ilişkisi olabilir hocam? Yani insan kimlere saygı duyabilir, nelere saygı duyabilir? Ayrıca ben hala tam da cevabını almadım. Yani saygı duymalı mıdır, duymalı mıdır duymamalı mıdır konusuyla ilgili henüz bana bir cevap vermediniz. Vermedim. Eğer ben sağlıklı bir ilişki devam ettirmek istiyorsam... Heh, budur diyorsunuz ki... Yani insan insana bir hı. yaşam içinde olmak istiyorsam... Ailede, okulda, politik hayatta, hı hı. büyük millet meclisinde, şirkette, hı hı. toplumda, otobüste, trafikte saygı vazgeçilmez bir kural. Hı hı. O nedenle bence sağlıklı insan ilişkisinin vazgeçilmez bir kuralı. Ama sağlıklı insan ilişkisinden neyi anlıyoruz ha. ve ben hakikaten sağlıklı yani Bedenin sağlıklı olması yüz binlerce faktörün, parametrenin denge içerisinde oluşmasıyla oluyor. Tümünün sağlıklı olmasından bahsetmiyoruz ama değil mi burada hocam? Bir bedenin sağlıklı sayılması için bazı faktörlerin sağlıklı, bazılarının sağlıksız olmasında bir problem var mı? Yoksa homojen bir şekilde hepsi yüzde yüz sağlıklı mı olmalıdır? Yok değil. Heh. O akış içerisinde o dengeler var. O bakımdan bir kere herkesten her zaman saygı bekleyişi gerçeğe uygun değil. Değil değil mi? Çünkü herkesle ben saygı ilişkinin bir parçası. Yani ha. yani iletişimin değil, ilişkinin, i̇lişkinin bir parçası, parçası olması diyorsunuz. konusu çok önemli ve böylelikle benim bir toplum içerisinde yaşıyor olmaktan yani işte bu ...medeni bir toplum içerisinde yaşıyor olmaktan gelen bir beklentim var saygı... ...aile içerisinde olmaktan gelen, tanıdıklarım, bildiklerim... ...şirket içerisinde olmaktan gelen saygı anlayışlarım var. O bakımdan e, benim ortama göre, ilişkime göre... ...saygının derecesini, miktarını, türünü farklı farklı bekleme durumları var. Hı hı. Ama bir insansa ve benim hayatımdaysa onu fark etmem anlamında saygı diyorum. bir Yaşamın bir parçası. Yani şöyle özetlemek mümkün mü? İnsanın çevresiyle olan ilişkilerinde, yaşamla olan ilişkisinde ve kendiyle olan ilişkisinde saygıdan bahsetmek mümkündür diyebilir miyiz hocam? Evet. Ve bunun farkında olmak bence benim yetişkin çocuk dediğim insan tipi var. Hı hı. Yani bedenen olgunlaşmış ama ruhen olgunlaşmamış. olgunlaşmamış. Bir de Yetişkin, yetişkin dediğim olgun Aha. insan tipi var. Aradaki en önemli farklardan bir tanesi işte saygılı insan dediğin zaman kediyle bile ilişkisinde bir saygısı vardır. Ee, ne bileyim ben e, bir yaprağın üzerinde bir böcek gördüğü zaman onunla bile ilişkisini kurarken böyle bir saygısı vardır. Çocukla ilişkisini gördüğün zaman saygısı vardır. Yetişkin çocuğu Saygısı nasıl olur? Onlar hiç görmez. Evet yani ben de bunu sormak üzereyim size. Şimdi bir ilişkinin olması için saygının varlığından bahsettiniz az önce ama saygı olmadan da öyle ya da böyle yürüyen ilişkiler var. Evet. Yani biz toplum olarak birbirimize saygımız var ya da yok bir şekilde bir ilişkiyi yürütüyoruz. Ben nice karı kocalar biliyorum ki aralarındaki ilişkiyi saygıyla bir şekilde ilişkilendirmek hiçbir şekilde mümkün olmamasına rağmen o ilişki bir biçimde yürüyor. Orada tahmin ediyorum Polat'cığım yani ilişkinin temelinde daha önce konuşmuş olduğum yüz dediğimiz roller mi temelde yatıyor yoksa o can dediğim insan insana sohbetten anlamış olduğumuz o öz mü can mı oluyor? Eğer yüz yatıyorsa bu saygı konusunda Adam diyor ki ben kocayım, sen karısın ve senin bana şöyle bir ilişki içinde olman Anladım. lazım. Zaten bu tanımı icabı ne yapman gerektiği belli. Belli, belli Sana tabii. kalmış bir şey yok aslında böyle. Bir yandan da iyi hocam ya. yani çok da düşünmesini gerektiren bir durum yok. Çok da tartmasını gerektiren bir durumda. Sorun ne ama biliyor musun? <gülüyor> ben de onu şu, merak ediyorum. Sorun şu, öldüğün zaman ben yaşadım diyemezsin. Hmm. Yani, bir herif daha ölmüş derler, bir karı daha ölmüş derler. hepsi o kadar. Ve, her gün yüzbinlerce ölen herif ve karı var. Yani varlığınla şey... yokluğun bir fark yaratmıyor. Evet, diyorsun. yani onlar işte e, besinleri alıp güve haline getiriyorlar. Efendim, kendileri gibi bir <gülüyor> nesil daha üretiyorlar. Ve bir nesil, öbür nesilin aynısı oluyor, sorunlar büyüyerek çıkıyor. Fakat, ben yaşadım diyebilmek için, ...o sosyal rollerin ötesinde Anladım. benim özümle ilgi, işte kendimle ilgili bir bilinç ve kendimle ilişkimde saygımın olması gerekli. Bu önemli bir şey mi hocam? İnsanın kendine saygısı konusu önemli bir konu mu? Yani şimdi hep dışarıya yönelik saygıdan bahsediliyor ve en çok ondan konuşuluyor ama ben düşündüğüm zaman sanki orada değil, ötekinde aksayan bir şey varmış da oraya yansıyormuş gibi geliyor bana. Benim kendi hayatımdan gözlediğim Aha. şey bir sınıfa girdiğim zaman bir konferans ortamına girdiğim zaman bir iş toplantısına girdiğim zaman kendimle ilgili tedirginliklerim varsa ve Aha. ben buraya uygun değilim aslında ben şu anda bir yüz gösteriyorum bilmediğim şeyleri biliyormuş gibi gösteriyorum falan durumum varsa hep can sıkıntısıyla ve gerginlikle oradan ayrılıyorum. Anladım. Çünkü orada kendime saygım yok. Hı. Ama ne zaman girmişsem Burada bir hizmet imkanı var. Burada ben kendimi buldum. Burada benim yoldaşlarıma ulaşma imkanım var. <gülüyor> İyi ki buradayım. Şükürler olsun duygusu içerisinde girmişsem. Bakıyorsun çok güzel oluşuyor. Aynen benim beklediğim gibi devam ediyor. Peki benim geçmişimde bana, beni yetiştiren aile, öğretmen, okul sistemi, sen Sadı. varsın dememişse ben kendime ben varım ben saygıya mi nasıl diyeceğim oraya gelmeden önce ben tekrar geriye dönüp bir şey sormak istiyorum siz şu anda insanın kendisine saygısından bahsediyorsunuz ama e, belki de bu bahsettiğimiz konuyu ilk kez bugün sizin söylediğiniz anda duyan birisi olduğunu varsayalım ki ben çok da şüpheci değilim bu konuyla ilgili olduğuna da eminim bir insan nereden bilecek kendisine saygısının olup olmadığını hocam, nereden anlayacak onu? Yani siz az önce bir olay tanımladınız. Ben evet. toplantıya gittiğimde ve çıktığımda daha kötü çıkıyorsam, bilmediğim halde biliyor gibi davranıyorsam, şöyle yapıyorsam, böyle yapıyorsam orada kendime olan saygımı yaşamadığımı düşünürüm diyorsunuz. Evet. Çok güzel bir soru. Ee... Sen bana tuzak mı kuruyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> Siz veriyorsunuz. Ne gelirse ben de onu soruyorum. Çok çok önemli bir soru sordum Polat. Şimdi bana göre ben bir ortamdayken hı. kendime saygılı bir yerde miyim? Nasıl anlarım sorusunu sordum da şunu görüyorum. Sonuç ne olursa olsun. Hı hı sonuç ne olursa olsun uh -huh. ama o toplantı bittiği zaman o olayı yaşamış olmaktan ve o insanlarla beraber olmuş olmaktan dolayı ben mutluysam o oh belki ki burada diyorsa o zaman ben kendimi kabul etmiş, kendimi olduğu gibi kabul eden bir insanın kendi varoluşuna saygısını görmüş durumdayım. Anladım. Ama bu dediğimi kabul edecekler mi, etmeyecekler mi? Aferin diyecekler mi, demeyecekler mi? Bu projeyi kabul edecekler mi, etmeyecekler mi? Efendim, mücükletecekler mi? Efendim, rating olacak mı, olmayacak mı şeklinde bir tedirginliğim varsa orada aksamış durumda. Orada ben yokum, orada ödüller var. Ve o ödüller bana ne kadar çok gelirse gelsin, bir türlü mutlu olamam. Peki bir ana babanın kendine saygı duymasının önemli olduğunu varsayıyorum ben buradan sizin söylediklerinizden. Bir ana baba bunu nerede görecek hocam? Kendi. Annelik evet, annelik yaparken annelikten keyif alıyorsa mı ve bunu bir görev olarak görmüyor, yaşamında bunun varlığından şükür duygusu duyuyorsa mı gerçekten analığına saygı duyacak? Yani bir anne, bir baba bir kere karı koca ilişkisinde birbirlerini kendileri olma konusunda özgür bırakmışlarsa Şöyle şöyle yaparsan ben senin beni sevdiğini anlayacağım. Aman hmm, ne güzel. Şöyle şöyle yaparsan ethasında <gülüyor> işte şunu anlayacağım bilmem ne yapacağım o zaman göreceğim ben seni falan tavrı içindeyse bu insanların kendilerine saygı yok bir ödül peşindeler diğerini Aha. araç olarak kullanıyor bu evet, amaçla. Yani duygusal bir ödül var bu işin içerisinde. Anne olarak da aynı şekilde kendini kabul etmiş bir anne çocuğu da olduğu gibi kabul eder. Gerginliği yoktur. Ona şöyle gülümseyerek bakar. O çocuğun hayatını yönlendirmekle ilgili bir çabası yoktur. O çocukla söyleşi içerisinde yaşamı paylaşmak çabası var. Birlikte akar giderler. Akar giderler ve çocuk var olmaktan mutludur. Annesi de onunla birlikte olmaktan mutludur. Çocuk merdiveni çıkmış, çıkmamış, önemli değil. Ama orada beraber oldular, sohbet içinde oldular. O çaba gösterdi, döndü, annesinin gözüne baktı. O da <gülüyor> dedi, evet, buradayım. Paylaşıyoruz yaşamı. Müthiş. Bu, bu, bu müthiş, kutsal süreci paylaşıyoruz. Bundan daha güzel bir ödül olabilir bu mi? Bu tam bir yaşam yürüyüşü diyorsunuz değil mi ya? Kesinlikle. Peki hocam şimdi... Ve o zaman görüyorsun ne kadar önemli. Evet yani insanın mutlu olması için vazgeçilmez bir koşul gibi çıktı ortamıza Geldik artık. şimdi buradan baktığınız zaman da yani insan saygı beklentisiyle doğuyor o zaman biz yaşama saygı al, göreceğimiz kabul doğuyoruz diye düşünüyorum ben çocuk doğduktan 6 saat sonra hı hı. anlam verme sistemi işin içerisine giriyor ve iki tane şeyin cevabını bulmaya çalışıyor kabul ediliyor muyum? Hı hı. Güven demeyeyim, seviliyor muyum? Şimdi bu güven demeyeyim, kabul ediliyor muyum altının? Tercüme ettiğin zaman bugünkü konuşmamıza beni sayıyorlar mı? Aynen öyle. Aptır versen beni... bu <gülüyor> Demir Demirkan'ın demir, konuşmamızda. bir demir, demir programımızda şey demişti yani saygı dedi sayma tabanından geliyor. Artı bir olmaktan geliyor dedi. Üstüne bir kişi eklemekten bahsediyoruz dedi. Benim varlığımın kabul edilmesinden bahsediyoruz dedi ki... Hakikaten çok da doğru. Değil mi? Yani çocuk diyor ki ben artı bir oldu mu bu aile için? Aynen öyle. Artı bir oldum mu olmadım olmadı mı olma. diyor. mı? Peki biz saygı göstermeye hazır mıyız doğduğumuz zaman? Ah evet o işte bence insanın olgunlaşmasıyla ilgili bir yani simetrik bir doğuş değil bence. Ha, yani bir yetiyi kaybetmiyoruz o noktada. Aslında o yeti zaman içerisinde kazanılan bir şey diyorsunuz. Evet. Ve ancak hı hı. saygı gösterilirsek eğer o zaman biz saygı duyacak hale geliyoruz. Tamam anlıyorum hocam da şimdi orada gösterilecek saygı türleri arasında da bir fark var. Yani ben herkesin saygısız olduğunu da düşünmüyorum bu anlamda. Bazen öyle durumlar oluyor ki ben de dahil başkaları da ve şeyi görüyorum yani planlanmış, kurgulanmış, belli ölçeklerin, belli sistemlerin içerisinde e, bir takım saygı davranışları oluyor. Ve bunları da zaman içerisinde öğreniyoruz. Sizin bahsettiğiniz saygı böyle bir şey mi? Yok. Benim bahsettiğim saygı farklı. Ee, bir kere e, çocuk büyürken hı hı. E, kendisine saygı duyulmasını istediği öz kendi özü, hı hı. canla ilgili bir şey. Ama çocuk büyürken bunu hiç hesaba almayabilirsin. Aha. Onun kendi rollerine göre o benim yüz dediğim, işte kız çocuğuysa farklı, erkek çocuğuysa farklı, abi ise farklı, abla ise farklı, en küçükse böyle, ee, özürlü ise ona göre bir muamele, hı hı. işte efendim bu çok akıllı, işte şunları şunlar yapabiliyorsa böyle gibi bir sürü koşullar içerisinde hı hı. E, bu. E, ona saygı göstermeye başlarsan maşallah çok akıllı matematiğinde çok iyi alıyor falan şeklinde o da o çerçeve içerisinde kimlere saygı duyacağını kendisinin ne kadar saygıya değer olduğunu anlamaya başlıyor ve burada toplumun hastalığı başlıyor Değil mi? yani sen kimsin de sana saygı duyayım meselesi oluyor <gülüyor> Yani burada itibar edilecek insan, itibar edilmeyecek, edilmeyecek insan, insan durum durumu oldu. Başladım. Halbuki benim bahsetmiş olduğum saygı konusunda itibar söz konusu değil. Yani burada bir korku kaynağı, bir menfaat e, ve benzeri durumlardan bahsediyorsunuz değil mi hocam? Ben mesela çünkü çoğu saygı ilişkisinde kıyısından köşesinden ciddi bir korku da görüyorum. Yani çok saygılı çocuktur, bana saygısı sonsuzdur dendiğinde... Veya çok iyi abimizdir, abimizdir saydığımız bir abimizdir dendiği zaman şöyle anlıyorum. Ben bu abimizin kafasını attırmaya gelmez, eğer kafası atarsa hepimizin canını okur diye anlıyorum. Aynen, mafya sistemi böyle çalışır. yani Mafyanın başındaki <gülüyor> çok saygıdeğer bir insandır. Ve herkes de bilir onun ne kadar saygıdeğer olduğunu. Çok iyi abimizdir, çok iyi dikkat etmek lazım. Onun beklentileri çerçevesinde gider. O zaman korku kaynaklı da bir çeşit saygı cinsi var. Yani onun adı saygı Oo. mıdır değil midir bilmiyorum ama korkudan kaynağını alan bir saygı Hı. durumu da var. Yani bir bana gelecek olan zarar korku kaynağı olabilir. Hı -hı. İkincisi elde edeceğim menfaat elde edemeyeceğim durum olabilir. Ondan dolayı olabilir. O nedenle mutlaka bir ödül vardır işin içerisinde. Cezadan kurtulmak veya da elde edeceğim ödül. Bu aslında çıkarım yoksa yani benim etrafta gördüğüm bu ya. Çıkarım yoksa, yoksa... adam değilsin be. <gülüyor> Merhaba bile demeye gerek yok. Asansörde bakarım yüzüne böyle. Senden bir çıkarım yok, tanıdığım da yok. Kıçımı döner bakarım başka tarafa. Merhaba bile demem. Ve böyle bir toplum. Yok desene olur? Daha kadar merak ediyorum. Abi değerimi kaybederim. Sağ e, değer Herkese mi? selam ver olur mu böyle şey? Yani doğan hocada, <gülüyor> abmada düzlü derler yani. Ne, ne gidiyor lan? <gülüyor> Allah mı diyorsun böyle bile? <gülüyor> Bak saygısızca davranıyorsun Polat. <gülüyor> valla hocam ben de öyle hissediyorum. Yani program başladığından beri ters ters gidiyorum. <gülüyor> İnşallah seyirciler de öyle değerlendirmiyordur valla hocam. Yani, Seyirciye saygılı. Saygılı değil <gülüyor> evet. mi? Onlar öyle bakmazlar diyorsun. Mesela Fak... dinlerken ayağa üstüne atmıyorlar hiç. <gülüyor> <Ha. Evet. gülüyor> yani bu sistem içerisinde ama işin şöyle de bir boyutu var hocam. Ya o saygı görülen adamın hayatı berbat bir hayat. Müthiş yalnızlık var ama o yalnızlık değil. Evet ama sürekli tetikte o adam. Senden daha güçlüsü gelirse ve senin eğilmen gereken biri olursa diye. Evet. E öyle ya. Yani bu, bu rahat bir hayat değil hocam. O evet. adamın yaşadığı da çok kolay bir dünya değil. Evet. O neden yani böyle kamu yönetimine geçtiğinde zaman ben seminer verirken bakıyorum en azık suratta en yüksek rütbeli. Evet. Niye asık suratlı bu adam? E saygı görmek için hocam. Ben tabii görmeyi, evet. yani... ve Aynı şekilde baktığın zaman insanlar e, birbirleri şeylerken yani yüzüme bak ne kadar saygıya değer oldum anla diyor adam böyle asık suratlı. Asık suratlı değilsen yönetici yapmıyorlar seni. <gülüyor> Sizin öyle bir hikayeniz vardı değil mi hocam? Yani bundan, bunu kimse sözünü dinlemez diyor. <gülüyor> ve yeni öğretmen olmuş olanlara ilk söylenen şey bu kadar güler yüzlü olma. Bu kadar güler yüzlü olma, öğrenciler yüz güleryüzlü olma hadisesi var. Peki haksızlar mı? Yani o sistemin içerisinden gelen öğrenci bu öğretmene yeterin fazla güler yüzlü olursa gerçekten o sınıfın sağlıklı ilerleyebileceği kadar bir saygı gösterir mi? Şimdi, Şimdi babadan fırça yemeye alışmış, anneden fırça yemeye alışmış, sokakta fırçayla yetiştirilmiş, bilmem ne olmuş bir çocuğu bir sınıfın içerisine koyuyorsunuz. Fırça atmayan herkesin ondan güçsüz olduğunu düşünme hakkı yok mu bu çocuğun? Güler olan zayıf. Şimdi burada bir eğitimci, mesela yaşlı bir öğretmenin, genç bir öğretmenle konuşurken farkında olması gereken bir şey var. Mevcut durumun aynısını tıpkı devam ettirecek misin genç öğretmen? Yoksa sen mevcut sorunları anlayıp Türkiye'nin daha aydınlık, daha sorunsuz bir ülke olmasına yardım edeceksin? Hı hı. Eğer ben bana bak maaşını al, salla kafaya al maaşını şeklinde bir tavır içerisindeysem sadece güle yüzlü olma öğrenciler istismar eder der başka bir şey konuşmam. Ama benim derdim o genç öğretmeni eğitmekse eğer o zaman ben derim ki bak kardeşim mevcut durum bu sorunları yarattı. Onun için bir geçiş lazım. Aydınlık Türkiye için senin şöyle bir geçiş içerisinde ilişki kurman lazım. Şimdi şu anda yanlış anlaşılabilir. Anlıyorum hocam. Peki. Şimdi o zaman biz konuyu biraz daha geliştirelim eğer isterseniz. Benim burada sizin söylediklerinizden anladığım şey şu. Saygının kaynakları var. Saygı kaynağını korkudan alabilir, dışarıdan alabilir ve böyle olduğu zaman e, içten gelen bir saygı olmuyor. Kendine bir kaynak arıyor ve Ondan sonra da karşıya da yansıyor. Eğer kaynağı benden gelmiyorsa ben saygının olması için bir şey bulmaya çalışıyorum. Bir kalıbın içerisinde bir saygı yaratmaya çalışıyorum. Çocuk da bu saygıyı ailenin içerisinde öğreniyor diyorsunuz. Evet. Ne görüyordu öğreniyor hocam? Farkına varmadan o kadar çok mesajlar gidiyor ki hep rollerden bahsediliyor. Mesela ee, bak geldi ee, hı hı. okul müdürü geldi. Bak öğretmen geldi, bak e, şu geldi, şu amca, şu teyze hep böyle sosyal roller çerçevesi içerisinde çocuğa gidiliyor. Ve insan olmanın ötesinde geçirilmiş kılıpların ve rollerin hesaba alınması geldiğini çocuk öğreniyor. Çince konuşulursa Çince öğreniyor, Türkçe Hı -hı. konuşulursa Türkçe öğreniyor. O nedenle esas itibariyle çocuk o gizli mesajların altında yatan bütün rollerin hesaba alınması gerektiğini öğrenmiş duruma geliyor. Anlıyorum evet. hocam. Hocam siz diyorsunuz ki ben bu lafı daha önce sizden duydum. Eğer bir çocuk saygı duyulursa saygı duyulacak insan oluyor diyorsunuz. Ama evet. isterseniz bunu şu arayı verdikten sonra ele alalım. Evet öyle yapalım çok önemli bir konu. Kısa bir aradan sonra birlikte alacağız değerli izleyenler. İnsan insana sohbetimizde konumuz saygı. Polat Doğru'yla sohbetimize devam ediyoruz. Evet, yarıda kalmıştık. Hacan, Hocam, sizde, ben daha önce sizin bir konuşmanızda şöyle bir şey söylediğinizi duydum. Eğer bir çocuğa saygı duyulursa uzun vadede o saygı duyulacak insan haline gelir diyorsunuz. Buradan ana babalar ne mesaj çıkarsınlar, ne demek istiyorsunuz? Benim bakış tarzım bir kere her şeyden önce manevi yaşam bakımından baktığımda çocuk muhteşem bir potansiyel hmm. aklımızın hafızlamızın alamayacağı muhteşem bir potansiyel bir hediye olarak verilmiş yani onun ne olduğunu gördüğümüz zaman saygı duyulmayacak bir tarafı yok zaten şimdi o bakımdan bizim saygı duymamızı hak ederek doğuyor zaten varoluşundan dolayı ve biz onun kim olduğunu, özünü, potansiyelini anlayıp saygı duyarsak, o, o bizim gördüğümüz özü geliştirmeye devam eder. Böylelikle ben Meşe Palamudu'na bakıp, bu Meşe Palamudu, bu muhteşem gür bir meşe ağacı var bunun içerisinde. Ben buna inanıyorum, bu Meşe Palamudu dersen, yani uydurup bir tohum mu görüyorum bir orman mı görüyorum ondan bahsediyorsun. Evet diyorum. ve onun içerisinde tüm Türkiye'yi meşe ormanına boğacak bir potansiyel görürsem ona saygı duyarım ve o zaman onun hakkını veririm. Ve hakikaten hakkını da verirsem meşe palantı, meşe olur. gül bir meşe ağacı olur. Çocuk da aynı şekilde ama... ...ben meşe palamudunu herhangi bir çakıl taşı gibi görürsem... ...onun gelişmesi tamamıyla tesadüflere bağlı. Yani bir çöplükte çürüyebilir... veya da cılız bir, meşe ağacı olabilir bir yerlerde. şey de olabilir. Kabahat meşe palamudunda değil. Hele bir meşe ol bakalım ondan sonra saygı duyarız sana da denilebilir hocam. Ben en çok onlara üzülüyorum. İşte yetişkin, takım, yetişkin çocuk dediğim şey o. Yani o işte körlük... Yani e, ben gerçekten çok üzülüyorum bununla ilgili. Bazı ana babaların çocuklarıyla iyi bir ilişki kurmak için onların büyümelerini beklemeleri gibi böyle saçma sapan bir durum var. Hele bir diyor yaşı gelsin bilmem ne olsun bizi anlayacak bizim o zaman iyi bir ilişkimiz olacak diyor. Geçmiş olsun gitti 25 sene. Evet. E orada doldurmanız gereken şeyleri de yerine koymadığınız için şimdi de çok zor bir şeyin olması. Evet. Şu anda neyin farkındayım, biliyor musun şu anda konuştuğumuz konu bir toplumun farkında olması gereken en önemli konu. Nedir o? Bir toplum çocuk yetiştirme konusunu bir numara olarak kabul etmeli ve bunun üzerinde titremeli. Çünkü bizim bugün çocuk yetiştiriş tarzımız 30 yıl sonra benim bu ülkemin Doğasını oluşturacak. Toplumsal yapısını oluşturacak. Tabii. Her şeyiyle. Yani adalet sistemiyle, iş hayatıyla, üniversiteleriyle, bilim adamlarıyla, doktoruzun kalitesiyle, her şeyiyle bugün benim çocuk yetiştiriş tarzım. Bir tane çocuktan başlıyor hocam hepsi. Evet. Bir tane çocuktan başlıyor. Yani gelecekte nasıl bir adalet sisteminizin olacağı, ne yapılacağı, ne yapılmayacağı hepsi bir tane çocuktan başlıyor ve ben bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi biz Gerektiği saygıyı göstermediğimiz noktada çocuğa ve toplumsal yaşantıda orada akıp gidiyor çocuklar da salak değil dönüyorlar bakıyorlar diyor ki ha diyor ben ben olduğum için saygı görmüyorsam saygı gören mekanizma her neyse ona hizmet edecek birisi olmalıyım diyor o zaman ne yapmalıyım diyor beni diyor alıp geri plana koymalıyım kendimde ondan sonra başka bir insan olmalıyım diyor buraya alıyor şöyle bir maskeyi koyuyor şimdi o maskeyi koyduğu zaman o maskeyle kendi özü arasında da bir mesafe oluşmaya başlıyor. Ben, ne kadar güçlü, ne kadar büyük, ne kadar kuvvetli, ne kadar diğerlerinin istediği gibi bir maske oluşturursa, aradaki me mesafe o kadar açılmış olur ve o insanlar o kadar yalnız, o kadar üzüntü içerisinde, o kadar sıkıntı içerisinde yaşıyor. Adam diyor ki, her şeyim var. Bir insanın sahip olabileceği her şey sahip. Ama mutlu değilim diyor. Bu insan yaşadığı hayat olabilecek en berbat hayat. Bu adam ne başarısından keyif alabilir? Bu adam ailesinden keyif alabilir, işinden keyif alabilir. Hep bir açlık, hep bir koşuşturma ve ondan sonra da gelip şey konuşuluyor. Yani biz niye tüketen bir toplum olduk konuşması yapılıyor. Evet. Ve ben devam edeyim hikayeye. Bu insan kendisi gibi birisiyle evlenecektir sana garanti veririm ee, yani bana iyi hissettirecek olan başka biri de olamaz ki beni de bir başkası seçmez zaten ee, o kriterlerini seçerken bakacaktır yani neyse benim önem verdiğim şeyler Kendi, ona göre heter, birisini seçecekler ve acı olan ne biliyor musun çocuklar olduğu zaman aynısının tıklısını yetiştireceklerdir çocuğun <gülüyor> çocukluğunu yaşamasına izin vermeyeceklerdir neden biliyor musun 4 yaşında 3 dil konuşsun 7 yaşında efendim takla atsın, spor yapsın. 12 yaşında bilmem ne şeyinde sınavında birinci olsun. 18 yaşında Türkiye birincisi olsun. Ve <gülüyor> neticede mal mülk endeksleriyle kalkındığını düşünen ama mutluluk ölçümünde sıfırlara yakın bir toplum ve ne var? Yükseldik. Avrupa'da birinci plana çıkmaya başladık, 17. ekonomi olduk, 18. ekonomi olduk gibi durumlar. Ve birbirini devam ettiren bir çark oluşmaya başlıyor. Hepsi de o aradaki farktan. Benim özümle yüzüm arasındaki fark. Adam bu aradaki farkı, bir ideolojiyle gidermeye çalışıyor. Sigarayla, içkiyle gidermeye çalışıyor. Öfkeyle gidermeye çalışıyor. Mal gideriyor, onla gideriyor, bununla gideriyor, bilmem ne yapıyor. Buradan oraya giden bir yol kurmak durumunda bu adam. Bu adam yaşayamaz yoksa. Evet. Ve Polat şunu söyleyeceğim. Bu zannederim... Hee. Bizim kapitalist sistemin uygulandığı her yerde olan bir şey. Yani tabii, Amerika tabii, tabii. Birleşik Devletleri için de bu söylediklerim aynen geçerli. Yani o maske başka bir şey olabilir ama özle maskenin örtüşmediği her yer için durumun aynı olduğunu düşünüyorum. Ve ayrıca bu saygı konusuyla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Yani saygıyla ilgili mesela kültürden kültüre değişir gibi bir laf ediliyor. Ben bunu her duyduğum yerde şöyle bir, bir içim burkuluyor benim. Yani... Efendim bazı kültürlerde büyüklerin yanında ayaklarınızı masanın üstüne koymak bilmem ne yapmak falan filan kabul edilirken bazı kültürlerde kabul edilmez gibi de örnekler veriliyor. Ama onun adı gerçekten saygı mıdır değil midir ben ondan çok da emin değil. Yani saygı eğer içten geliyorsa o zaman kültürden kültüre değişmez. Beni nereye götürürseniz götürün ben aynı insan olmaktan kaynaklanan saygıyı beklerim ve o saygıyı gösteririm. Bunu benden daha gelişmiş bir ülkeye götürseniz de aynı şekilde yaparım. Bir Afrika kabilesine gitsek de aynı şekilde yaparım. Evet ve benim için bir ortamda saygı var mı yok mu'nun en belirgin testi insanların birbirini dinleme kalitesinde görüyorum. Eğer 4 yaşındaki bir çocuk konuşulurken ...onu dinleyen bir ortam varsa, onu hizasını ödülse, gözün içine bakılıyorsa... ha, evet canım, öyle mi, evet diye konuşuluyorsa... ...hesaba alınıyorsa çocuk, Aha. hesaba alınması çok önemli. Orada derim ki saygı var, evrensel bir saygı var. Bu dört yaşındaki çocuğa gösterilen saygı türü... ...doksan beş yaşındaki kişiye de gösterilir. Tabii. Profesör, doktor, bilmem kim, aparatöre de gösterirler, Ama, abi ya, abi açım ya. Dört gündür açın dediğiniz zaman durursun, gözünün içine bakarsın, dinlersin, ona da gösterirler. O arada fark yoktur. Üniformane de gösterilir, sokaktaki çıplığa da gösterilir. O işte insana saygıdır. Ve bizim bu programda... İnsan insana sohbet dediğimizde hı hı. o düzeyde bir saygı üzerine kurulmuş sohbetten bahsetmeye çalışıyoruz. Siz saygıyla ilgili çok önemli bir e, referans verdiniz az önce hocam. Dediniz ki eğer dinliyorsan ve herkesi aynı şekilde dinliyorsan bu senin saygı gösterdiğinin en temel ifadesidir. Bunu aynı şekilde sevgi için de söyleyebiliriz. Ben sevgiyle saygı arasında da çok ilginç bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Yani birçok insanın şöyle bir şey söylediğini duyuyorum ama bu program içerisinde artık bunu da açalım söyleyelim. Beni sevmene gerek yok diyor. Bana sadece saygı duy yeter. Benim bu laftan anladığım şey şu. Yani beni sevip ona göre davranmana gerek yok. Benden yeterince korkarsam ben idare ederim mi anlıyorum ben bundan. Bir yanlış anlaşma var mı burada hocam yoksa hakikaten bu mu? Bu korku kültürünün saygı tanımı içerisinde kendi içinde tutarlı. Tutarlı değil mi? Ama korku kültürünün Aha. tanımı içerisinde. Öteki kültürde zaten böyle bir lafın yeri yok diye düşünüyorum. Yok. Yani saygıyla sevgiyi birbirinden ayırmanız mümkün değil ki at ben şöyle görüyorum. Senin bardağı da alalım şimdi şöyle. <gülüyor> Aslında şimdi şu olaya sen zihin olarak bak, Aha. saygı olarak gör. Aynı olaya ben gönül gözüyle bakayım, sevgi görürüm. Aha. Aynı olay. Aynı değil mi? Hocam? Birisi zihinden baktığı zaman der ki saygı. Hı -hı. ben gönülden baktığım zaman sevgi o bakımdan gerçek sevginin olup olmadığını benim ayet edebilmem için Hı -hı. ilişkide insanca bir saygı var mı yok mu ona bakarım insanca bir saygı varsa onun evet. adı gerçek sevgidir evet. diyorsunuz Özel olan saygı gerçek sevgi ayet eder öbürü belirli bir gereksinmeyi karşılamak üzere kurulmuş Hı -hı. ilişkidir çok sevdiğimiz bir abimizdir. Yani yolunu buluruz, cebimizi doldururuz. Benim için iyi çalışır, iyi istismar ederim. Ee, işte yatağa atmak üzere çok ipuçları verdi. Çok seviyorum kendisini falan filan şeklinde cinsellik. Karma karışık bir dünya içerisindeyiz öyle. Nereden ayırt edeceğim? Saygıdan. Evet. O dediğimiz türden saf saygı var mı? Saf saygı olduğu zaman ilişkide saf sevgi var demektir. ...o bakımdan karışıklığı ayırt edebiliriz. İnsan Ve oluştan... Ayrı ayrı konuşabiliriz bunlar. Anladım hocam. Evet. Şimdi hocam... ...sevgiyi saygıdan ayırt etmek mümkün değil dedik. Peki o zaman... ...sevgiden bahsettiğimiz zaman neden bahsetmemiz lazım? Yani bizim gerçek sevgiyi tanımladığımızda... ...bunların seçeneklerinden bir tanesi dediniz ki... ...ben saygıdan anlarım. Ben de biraz şeyi düşünüyorum. Yani sevmek insana bir sorumluluk da getirir diye düşünüyorum. Saygı da aynı şekilde getiriyor. Evet. Evet. Evet. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Şimdi Yani sorumluluk olmadan sevgi olur mu hocam? Ya da ben birini sevdiğim zaman ne kadar sorumluluk almalıyım? Onun... Şimdi birini sevebilmem için benim var olmam lazım. Evet. Benim bir olmam lazım. Hı hı. Ben sıfırsam hı hı. etkileşiyorum. <gülüyor> yani Sıfırla herhangi bir rakamı çap sıfır çıkar evet. yani konuşamazsın yok öyle bir şey öyle bir şey yok. şimdi benim bir olabilmem için önce kendime bir saygım olması lazım Aha. benim var olmam lazım Şimdi ben bir olarak karşıdakine bakmaya başladım Bu benim karşıdaki çocuk olsun esas itibariyle saygım olduğu zaman onun varoluşunun o muhteşem potansiyelinin bilincinde olmam lazım ve o zaman benim sevgim emek var mı? Zaman veriyor muyum? Onun Kendisi olabilmesi için Başkası olması için değil Be Beklentilerimin içerisinde giyinmesi falan için diye ee, <gülüyor> Hatırlıyorsun şoför Kemal'in 10 günlük çocuğu bunu makine mühendisi yapacağım evet. diye hikaye Bu sevgi diye Peki orada bir şey var hocam. Birçok insanın da soracağı şeylerden bir tanesi bu. Ya insan sevdiğini hiç mi değiştirmeyecek hocam? Onunla ilgili hiçbir bir kurgusu olmayacak. Onunla ilgili bir şey hiç mi istemeyecek? Yani bir ana baba elbette ki çocuğunun iyiliğini ister. Hiç hakkı yok mudur yönlendirmeye, bilmem ne yapmaya ya da bir karı koca birbirlerinin iyiliğini isterler, adam görüyorsa eşinin yanlış yaptığını hiç mi müdahale etmeyecek hocam? Ne, ne diyorsunuz burada? İyiliğini isteyeceksin, o iyiliğini istemek sevmenin bir parçası. Ama Heh. şunun haddini bileceksin. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü senin iyiliğini istemen bir, hakikaten o iyilik olarak gördüğün şey o kişi tarafından nasıl algınıyor bilmiyoruz bir. Aha. İkincisi, şu bir gerçek ki artık bir insanın başka bir insanı değiştirme gücü yok Yok. bir tek gücüm var sohbet etmek. Hocam bunu bir daha söyleyin bir insanın başka bir insanı değiştirme gücü yok ben de altını çiziyorum bakın Doğan Bey söylüyor bir insanın başka bir insanı değiştirme gücü yok diyor bir tek gücü var onunla sohbet içerisine girmek sohbet eğer ilişki kurmuşsanız var. Hı hı. Eğer ilişki insan insana ilişki kurmuşsanız sizin hı hı. lafınızın söz olarak bir değeri var. Aksi de, laftır laf ve insanlar laf mı söz mü çabuk anlarlar. Poyraz anlar. Anladım. Poyraz 3,5 yaşında aradaki farkı anlar. Sen... Onu dinliyor musun? Adam yerine koyuyor musun? Onu tabii, anlayarak tabii. mı konuşuyorsun? Poyraz anlar. Ve ondan dolayı bu ilişki içerisinde e, babam ya şöyle yapsak nasıl olur dediğin zaman dinler. Özüyle ilgili konuşuyorsun. O bakımda sohbet içerisine girdiğin zaman diyebilirsin ya benim gönlümden geçen de biliyor musun? Gördüğüm kadarıyla seni şöyle mutlu olacağını hissediyorum. Ve Şöyle bir olanak var, şöyle bir seçenek var. Yani 10 sene sonra düşündüğünde seni, sanki bunun farkına vararak hayatını süreçlersen, çok daha mutlu, huzurlu bir insan olacağın gibi bir hayalin var. Ne dersin? Bu kadar güzel. Bu kadar diyorsun. Eğer etkin varsa, o gönülden geldiğini ve sevgiden geldiğini biliyorsa, o mutlaka hesaba alınır. Ve, Şöyle olmaz. emrindir. bağışım üstüne. <gülüyor> Sevgili babacığım, abicim, Doğan hocam. Madem sen böyle uygun gördün, ben de böyle mutlu olacağım. Demezsiniz. Evet. Peki Bu hocam. Bir. Ağzınıza sağlık. Evet. Sonuna geldik. Sonuna geldik Değerli izleyenler nasıl geçtiğini ben bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> Umarım siz de bizim kadar zevk kalmışsınızdır ve bir farkındalık yolculuğu yakalmışsınızdır. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Final dergileri Doğan Cüceloğlu ile insan-insana programını sondu.